Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma baht Ulumul Kur'an derslerimizi yapmaya devam ediyoruz. Kitabımız birinci bölümünü geçen dersimizde bitirmiş olduk. Birinci bölümün tamamı neyle ilgiliydi? Kur'an-ı Kerim'in nuzulüne taalluk eden meseleleri gördük. Şimdi ee, bu ikinci bölümde El Aktusani demiş olduğu bölümde Kur'an-ı Kerim'in kıraatleriyle alakalı, kiraat ilmiyle ilgili bize genel bilgiler verecek. 45. beyitten itibaren orayı şey yapacağız. E, ilgileneceğiz. Yani bu bölüm El Aktusani 2. bölüm Ma yercu ile senet. Senede Kur'an-ı Kerim'in bize nakledildiği yollara dönen bölümdür. Vahiyiyyi settu anva'in 6 kısımdır. En nev'ul evvel ve'sani ve'salis ilk 3'üsüdür. El mutevâtiru, el ahâdu ve'şâzzu. Kıraatlerden mütevâtir olan kıraatler, ahad olan kıraatler ve şâz olan kıraatler diye üç kısmı bize aktaracak. Kıraat ilmi nedir? Ulumul Kur'an'ın kendisiyle ilgilendiği ilimlerden bir tanesi kıraat ilmi. Ebu Hayyan el Endülusi kıraat ilmini tarif ederken diyor ki: "İlmun yebhasu an kayfiyatin nutqi bi alfazi'l-kur'an ilim yebhasu an kayfiyatin nutqi bi alfazi'l-kur'an öyle bir ilimdir ki Kur'an lafızlarının nasıl nutk edileceğini araştırır Kur'an lafızlarının nasıl nutk edileceğini araştırır Yine İmam Zerkeşi Kıraat ilmini tanımlarken diyor ki kıraat ilmi Türkçesini söylüyorum direkt uzun olduğu için harflerin yazılışı nasıl okunacağı ağır mı hafif bir şekilde mi çıkarılacağı ve lafızlar arasındaki farklılığı araştıran ilimdir. Harflerin yazılışı nasıl okunacağı kelimelerin ağır mı hafif mi çıkarılacağı ve lafızlar arasındaki farklılıkları inceleyen ilim dalıdır evet o zaman ne anladık biz bu tariflerden kıraat ilmi dediğimiz ulumul Kur'an içerisinde ilgilenen ilim bir bütün olaraktan şunları inceliyor bir Kur'an-ı Kerim lafızlarının Kur'an-ı Kerim'e yazılırken nasıl yazılacağını inceliyor. Yani şeklen Kur'an-ı Kerim'in yazılışıyla ilgileniyor. Tabi bu hat değil ha. Yani hattın nasıl olacağı işte şu hat, bu hat meselesi değil, yazı biçimi değil. Elif nasıl yazılacak, elifin üzerindeki hareket nasıl olacak, geçişlerdeki hemzeler nasıl yazılacak, duraklar nasıl yazılacak. Bu tarz teknik yazım konularıyla ilgilenir. İki, Lafızların eda edilirken nasıl eda edileceğiyle ilgilenir. Çoğu alime göre bu zaten tecrüittir. Yani hani kıratın ilgilendiği e, ilimlerden bir tanesi de tecrüittir veya kıratın bir çoğu diyorlar. Bazıları bunu kabul etmiyorlar tabii. Kelimelerin nasıl eda edileceğini, nasıl söyleneceğini. 3. kelimeler arasındaki lafız farklılıklarını e, inceleyen ilim dalına kıraat ilmi e, diyoruz. Peki bu kıraat ilmi nasıl oluşmuş? Yani bu kıraat ilmi dediğimiz şey nasıl meydana gelmiş onu söyleyelim. Şimdi aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda sahabe radiyallahu anhum ecmain peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an-ı Kerim'i dinliyorlardı. Her biri özellikle Kur'an-ı Kerim'den mahir olan sahabeler vardı. Kim gibi? Ubey ibn Kâb gibi, Abdullah ibn Mes'ud gibi, mesela Zeyd ibn Sabit gibi. Böyle daha çok Kur'an'la ön plana çıkmış olan sahabeler vardı. Bunlar İbni Abbas gibi, bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an-ı Kerim'i dinlerken hem onun içindeki ilmi dinliyorlardı, hem de nasıl okuduğuna dikkat ediyorlardı. Ağzını nasıl yapıyor, dudaklarından o ses nasıl çıkıyor, kalın mı okuyor, ince mi okuyor, boğazını doldurarak mı okuyor, yukarıdan aşağıya doğru mu ses veriyor, aşağıdan yukarıya doğru mu ses veriyor? Bunların hepsini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dinlediler ve hafız ettiler. Sonra bu sahabeler beldelere dağıldıkları zaman her biri peygamberimizin Kur'an okuyuşundan aldığını başka yerlerde insanlara okudular. O okudukları yerlerden tabiinden onların öğrencileri de sahabelerin ağzından Kur'an-ı Kerim'i dinlediler. Ve işte o her bir tabiinin bir sahabenin okuyuşunu dinleyip bize aktarmasına ne diyoruz? Kıraat ilmi diyoruz. Mesela. Yaklaşık 20 sene peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yirmi sene arkasında namaz kıldılar. Peygamberimiz Fatiha suresini okuyordu. Şimdi mesela Fatiha ile ilgili varit olmuş olan kiratler var bizim elimizde değil mi? Örnek veriyorum mesela. Ee, biraz sonra isminizi zikredeceğimiz kiratlerin Fatiha okuyuş biçimleriyle alakalı. Elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmi Bu bizim okuduğumuz kıraat değil mi? Bizim okuduğumuz kıraat hangisi? Hafs kıraati. Kimin kimin kıraatini okur? Asım'ın kıraatını okuyoruz yani. Asım'ın Hafs rivayetini okuyoruz biz. Bir tane daha okuyorum. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir <gülüyor> rahim. Melik Bu da bir kıraat. Bu da mütevâtir yollarla bize gelmiş olan bir kıraat. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinez siratel mustaqim ihdinez ziratel mustaqim z sat harfini z gibi keskin okuyorlar ihdinez ziratel mustaqim mesela siratel lezine aleyhim ziratel lezine aleyhim aleyhim aleyhim aleyhum bu üçü de kıraat bize gelmiş olan kıraatler şimdi bunlar Demek ki aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim'i Allah azze ve celle ona indirdiğinde okurken bazen bu şekilde okumuş. Bazen bu şekilde okumuş. Bazen bu şekilde okumuş. Bunların hiçbiri arasında anlam farkı yok dikkat ederseniz. Sadece lafızların eda ediliş keyfiyetiyle alakalı bazı farklılıkları var. Malik, Melik gibi. Aleyhim, Aleyhum, Aleyhumu gibi. Veya A'larla E'lerin çıkarılışındaki fark, fark gibi mesela. وَالْضُحَا Bu bizim okuyuşumuz değil mi? duhe Bu da bir okuyuş. Mesela bu da bir kıraat. Bu aleyhissalatu vesselam'dan bunlar dinlediler. Farklı farklı yerlere gittiler. Zaten kıraat imamlarını okuduğumuzda göreceksiniz. Her bir kıraat imamı bir sahabenin okuyuşunu direkt onun ağzından öğrendi. Onun ağzından aldı. Sonra bize naklettiler. İşte bu yollara ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim'in okunurken eda ediliş biçimlerine bunlara kıraat diyoruz. Mesela biz şeyi nasıl yapıyoruz? Ee, i̇klab'ı nasıl yapıyoruz? İklab Nasıl okuyoruz? Mim diyoruz değil mi? Tutuyoruz. Ama mesela dikkat ederseniz belki şeylerden e, Arap karilerinin çoğu Mim demezler bizim gibi. Mim derler. Sanki bizim idgam yaptığımız gibi e bunu şey yapıyorlar, bunu çıkarıyor. Bunlar hepsi rivayetle sabit olmuş olan şeyler. Yani bu şekilde bir rivayet var. Bu şekilde bir şey var, bu şekilde bir rivayet e, var. Bu şekilde devam etmiş. Bunlara işte şey diyoruz. Bunlara kıraat veya Kur'an-ı Kerim'in eda ediliş biçimleri diyoruz. Şimdi işte bu kıraat imamları e, bir kağıt dağıttım size dersten önce. Şöyle kısaca bir kıraat imamlarını tanıyalım. Kim e bunlar? Elimizde yaygın olarak 14 tane kıraat var. Bu her 14 tane kıraat bir tane şahıstan bize gelmiş olan e, kiraatler. Bunlardan ilk yedi tanesini farklı bir renkle işaretleyin. Yediden sonraki üç tanesini farklı bir renkle işaretleyin. Üçten sonraki dört tanesini de farklı bir şekilde işaretleyin. Yani üç parça, on dört kiratı üçe ayıracağız. Birden yediye kadar olanlar, yediden ona kadar olanlar, ondan on e kadar olanlar diye üç ayrı parçaya ayıracağız. Mesela en birincisi, önünüzdeki kağıtta da yazıyor zaten, İmam Nafi'ah. İmam Nafi' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden yani orijinal ismi Ebu Ruvaym Nafi' ibn Abdurrahman ibn Abi Nuaym il Medeni bu hicretin 70. yılında doğmuş yani Allah Resulü'ne çok yakın bir dönemde doğmuş ve Allah Resulü'nün sahabelerinden e, kimlerden şey almış Abdullah ibn Abbas'tan, Abbas'dan Ebi Hureyre'den ve Ubey ibn-i Ki üç kişiden e, kirat dinlemiş Bunlar da üçü kimden dinlemişti Allah Resulü. O zaman biz Nafe'in kıraatıyla okuyan biri aslında üç sahabenin yoluyla Allah Resulü'nün kıraatıyla bize Kur'an okuyanlardan bir tanesi. Onun bu kıraatini, e, Nafe'in bu kıraatini bazı öğrencileri bize bugüne kadar nakletmişler. Genelde kıraat ilminde onların senediyle bize ulaşmış. Kim bunlar? Birincisi Kalun, ikincisi ise Wash. Başkaları da rivayet etmişler elbette. Yani şeyden. E, Ama bunlar tevatur etmiş olan senetler. Yani sayısı yalan üzere toplanması mümkün olmayacak kadar çok insanın onlardan alıp bize naklettikleri kalun ve verş e, yoluyla. Mesela ikincisi kim? i̇bn Kesir. Huwa Ebu Muhammed, Ebu Ma'bed, Abdillah ibni Kesir'in iddari. Gerçek tam ismi bu. Kaç yılında doğmuş? 45 yılında doğmuş Hicri. E, yani peygamberimizin vefatından yaklaşık kaç sene sonra oluyor? 35 sene gibi bir süre sonra dünyaya gelmiş bu bu imam. Peygamberimizin sahabe, tabi'in bu. Kimlerden kıraat dinlemiş? Abdullah Zübeyir, Ebe bin Zübeyr, Ebu Eyyub el-Ansari, Enes İbni Enes İbni Malik. Ee, bunlardan şey almış. Kur'an-ı Kerim'i bunlardan e, duymuş. Ayrıca İbn Kesir, tabi bu İbn Kesir'le tefsirci İbn Kesir birbirinden farklı biliyorsun. Aralarında 700 sene gibi bir zaman dilimi var. Bunlar birbirlerinden farklı. Bu kıraatte imam. Onun bize bu şeyini, e, kıraatini Elbezzi ve Kumbul iki tane ravi nakletmişler. Bize zaten eb diye görüyorsunuz şikayetlerde yazıyor. Başkaları da nakletmiş ama bunlardan tevatür ettiği için. Burada yazılanların hepsi, bu ilk yedisi için söylüyorum, tevatür edenler. 3 Ebu Amr. Gerçek ismi ne? Ebu Amr Zaban ibn Ala el Basri e, 68 yılında dünyaya gelmiş. Yine Allah Resulüne çok yakın bir dönem. Ee, bu alimler arasında en fazla hocası olan en fazla kişiden kıraat dinlemiş olan kişi bu. Sebebi de Haccaç. Şimdi diyeceksin hacac nasıl böyle bir hire vesile olmuş? Babasını öldüreceğinden babası Haccaç'tan kaçtığı için o beldeden o beldeye o beldeden o beldeye İslam alemindeki bütün sahabe kim varsa hepsinin şeyini almış. Hepsinin e, ilmini hepsinin kıraatini toplamış. Haccaç'ın vesilesiyle olmuş. Bu da ee, kimlerden şey dinlemiş? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in e, kıraatını herkesten dinlemiş zaten o dönemde yaşayan kim varsa hepsinden dinlemiş Çokça fazla gezdiğinden dolayı. Zaten dikkat ederseniz diyor ki "Ve leysa min ulema'il kıraatati men huwa ekseru shuyuha minhu ve mercu'u zalika ila kethreti tanakkulihi ila amaakin adide." حيث لم يستقر في مكان واحد. Demiş. Ondan bize Ha, sahabeden kimden en önemli Üç tane sahabeden Ömer İbnü'l Hattab ve Ömer İbnü'l Hattab ve Ali İbn kişiden almış kiraatini. Peki ondan bize kim nakletmiş? Eee duri bi de es 3 iki kişi bize nakletmiş onun şeyini kıraatini Amir o da Abdullah İbni Amir İbni Yazid İbni Temim İbni Rabi'a İbni Amir İbni Abdullah Yahsabi. Bu da e, 21, Hicri 21 yılında dünyaya gelmiş. Kimisi de 28 yılında dünyaya geldiğinde söylemiş. E, Tabi'inin meşhurlarındandır. Sahabeden Vasile İbni Eska'h, Numan İbni Beşir ile karşılaşmış. Osman İbni Affan'dan da Kur'an-ı Kerim dinlediği söylenmiş. Aynı zamanda Şam ehli genelde bunun kiraatıyla Kur'an-ı Kerim okur. Onun kiraatını de iki tane talebesi bize nakletmiş. Şişem ve İbn-i Zekvan adında iki talebe. Bizim okuduğumuz yaygın kiraat Asım kiraati. Hüve Asım İbni Ebin Nucudil Esedî e, vefat tarihini bize vermiş. 127 yılında vefat etmiş. Yani bu diğer imamlara göre çok daha geç. E, bir yüz sene sonra neredeyse yaşamış. Ee, ama kıraat imamları arasındaki en meşhur ve kıraati en yaygın olan imam Asım, ee, Asım'dır. Ee, Asım, kıraatini genelde üç sahabenin yoluyla olan kıraata ulaşmış. Ali İbni Ebi Talib, Abdullah İbni Mesud bir de Ubey İbni Ka'b ee, yoluyla ulaşan kıraati bize ulaştırmış. Onun bu kıraatini öğrencileri içerisinde Şube ve Hafs, yani bizim e, okuyuş biçimimiz olan Hafs kıraati bize ulaşmış. Altıncısı Hamza ve Hamza İbni Habib İbni Umara İbni İsma'il İlkufi Teymi. Bu da Hicri 80. yılda dünyaya gelmiş. Osman Ali ve İbni Mesud yolundan Kur'an-ı Kerim'i almış. Bize ulaştırmış. Onun da bu kiratini bize Khalaf ve Khalat. iki tane öğrencisi olan halef ve halat bize ulaştırmış. Yedincisi de Kisai. Bu da bizim e, Katrunda okurken ismini çokça fazla duyduğumuz, hem Nahyud'e imam olan hem de kıraat ilimlerinde imam olan alim. Ali İbni Hamza İbni Abdullah İbni Behmen İbni el Esediyyil Nahuy demiş zaten. E, sene 189 yılında vefat etmiş e, bu alim. E, bu da kıraat ilimlerinde kiraati bize tevatür yolu ile ulaştıran senetlerden bir tanesi bunun Kuran-ı Kerim'i dinlediği yol Osman İbni Affan, Ali İbni Ebi Talib, Abdullah İbni Mesud ve Ubey İbni Keab bunlardan direkt dinlememiş lakin bunlardan nakledilen Kuran-ı Kerim kıraatini dinlemiş aracı vasıtasıyla onun şeyini de bize Ebu Haris ve Duri bu iki tane talebesi bize ulaştırmış bu yedi tane imam bunlara ne deniyor? mütevatir kıraat sahibi olan imamlar deniyor. Niye böyle denmiş? Çünkü bunların sahabeden onların da Allah yolu Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem bize aktardıkları kıraat tevatür yoluyla bize e yoluyla bize ulaşmış. Ondan dolayı bu yedisi mütevatir kıraat kabul edilmiş. 8 yani Ebu Cafer, 9 Yakub, 10 Halef. Bu üçü e, sahih senetlerle bize gelmiş. Lakin bunların senetleri tevatür seviyesine ulaşmamış. Yani Zayıflık yok bunların senedinde. Bize nakletmiş oldukları kıraatte bir zayıflık yok. Lakin bu ilk saydığımız yedisi gibi hani tabiri caizse onlarca, yüzlerce insan her senette bu kıraatları bize nakletmemiş. Onun için bunlara hat e, rivayetler denmiş. Bunlar sahihtir, fakat mütevatir seviyesinde değildir. 8-9-10 Ebu Cafer kıraati Yezid ibn-i'l-Kaqa Ebu Cahfer el-Mekzumi'l-Medeni 2- Yaqub Kıratî, Yaqub İbn İshak İbn Zeyd İbn Abdullah İbn İshak İbn Ebû Muhammed el Hadrami, Üç, Halef Ebû Muhammed Halef İbn Hişam İbn Sa'd İbn Halef İbn Sa'd el Sa Esedî. Bu üçünün rivayeti bize e, şeyle gelmemiş. Mütevâtır yolla gelmemiş ama senetleri sahihtir. Bir de 11 12 13 14. İbn Muhaysin Yahya İbn Yezîd Ebû Hasan el Basri, bir de al A'meş. Bu ee, bunlar, bu dördü, e, bunlar yine kiraattır. E, bunlar hem tevatür seviyesine ulaşmayan hem de senetlerinde zayıflık olan şeyler, e, kiraatler, kıraat biçimleri. Yani senetlerinde bunlara ne deniyor? Şaz kiraatler deniyor. Şaz. Yani bilinene aykırı olan, e, sika olan ravilere aykırı olan. Tabi bu Musta'lahul hadiste gördüğümüz şaz değil ha. Hani o Musta'lahul hadiste şaz var da bu o değil. Bu buna şaz demelerinin sebebi bunların senetleri zayıf olduğundan dolayı bunlara şaz denmiş. O zaman kiraat ilminin özellikle ilgilendiği hangisi? İlk yedisi birinci dereceden ikinci, üçü de ikinci dereceden kiraat ilminin ilgilenmiş olduğu kiraatler. Bu kağıtlar yanınızda bulunsun. Bunlar da zaten özet özet olaraktan bir ilim talebesinin bildiğinde yeterli olacak kadar bilgiler var bu kağıtların içerisinde bunlar sizde durabilir evet kıraatın ne olduğunu imamlarının kim olduğunu nasıl oluştuğunu anladığımızı umuyorum çok güzel Tamam. şimdi biz kitabımızı okumaya başlamadan önce bir bilgi daha verelim ki metin iyice anlaşılmış olsun bu 14 tane kıraat var ya bizim elimizde şimdi. 14 tane kıraat var. Bunların ile alakalı alimler ihtilaf etmişler. Birinci taksimat yani bu 14 taneyi nasıl ele alacağız? Bu taksimatla alakalı. Ulumul Kur'an ilmiyle ilgilenenlerin 800'lü yıllara kadar umumen kabul etmiş olduğu bir şey var. Bir taksimat var. 800'lü yıllara kadar ulumul Kur'an ile ilgilenen alimlerin kabul etmiş olduğu bir taksimat var. O da nedir? demişler ki bu 14 kıraat üç kısma ayrılır. İlk yedisi mütevâtir, üçü ahad, son dördü tertibi kağıtta ona göre yaptım zaten okumuş olduğum son dördü şaz demişler. Bu taksimat üzerine hükümleri de bu taksimat üzerine bina etmişler. Hükümlerin ne olduğunu anlatacağız zaten. Sonra usul fıkıh alimlerinin yapmış oldukları bir şey var. Bir taksimat var. Onlar bu 14 kıraati iki kısma ayırıyorlar. Diyorlar ki mütevatir ve şaz. Ne yok bunların taksimatında? Ahat yok. Yani o aradaki üç e, ayrım yok. Bunlar 14'ü ikiye bölüyorlar. Mütevatir olanlar ve şaz olanlar. İlk yediği mütevatir kabul ediyorlar ikinci yediği şas kabul edip hiçbir hüküm üzerine bina etmiyorlar. Bunların arasında bazı alimler ise şöyle yapıyorlar. İlk 10'u mütevatir kabul ediyorlar. Kalan 4'ü şas kabul ediyorlar. Bunlar genelde ulumul Kur'an'la ilgilenenler değil. Bunlar usul fıkıhçılar. Bunlar. Mesela bunlardan biri kim? Sübki. Bunlardan bir tanesi mesela Şankıtı de, Edval Beyan sahibi de böyle inanıyor. İbn-i Teymiye'den de bu aynı zamanda e, naklediliyor. Diyorlar ki ilk on tanesi e, mütevatirdir. E, bunların üzerine hüküm bina edilir. Kalan dört tanesi de Şaz'dır. Bunların üzerine hüküm bina edilmez e, diyorlar. Kaçıncı taksimat oldu bu? Üçüncü taksimat oldu. Şimdi dikkat ederseniz konuya girerken ne dedim? 800'lü yıllara kadar bu böyleydi dedim. Doğru mu? Şimdi kıraat ilimlerinde İbnü'l-Cezeri adında bir alim var. Kıraat ilimlerinde İbnü'l-Cezeri adında bir alim var. 750-833 yılları arasında yaşamış bir yaşamış bir alim bu. Ee, İbnü'l-Cezeri adındaki alim. Hani biz hatırlıyor musunuz mesela Hafız İbni Hacer ile ilgili konuşurken ne demiştik? Demiştik ki alimler e, hadis ilimlerinde Hafız İbni Hacer'e kadar olan süreci ikiye bölüyorlar. Hafız İbni Hacer'e kadar olan süreç, Hafız İbni Hacer'den olan süreç. Bazı insanlar vardır. Allah Azze ve Celle ilimde onlara öyle bir derinlik ihsan eder ki onlar tarihteki böyle dönüm noktası olurlar. Hani onlardan önce o ilme çok büyük hizmetler yaparlar. Öncekilerin bütün naklettiklerini alırlar. Bir tertibe, bir tertibe sokarlar. Sonra tahkik ederler. Tertibe soktuktan sonra o tertibe soktuklarını tahkik tahkik ederler. Sonra onu ümmetin faydasına, istifadesine sunarlar. Hadis ilminde olduğu gibi. i̇bn Cezeri de kıraat ve tecvid ilminde özellikle tabiri caizse böyle kabul edilen alimlerden bir tanesi. Bunun kıraat ve tecvid ilimleriyle alakalı 27 tane eser kalemi almış. Yani ayrı ayrı 27 tane eser kalemi almış. Bugün bunların arasından matbu olup bu ilimde en fazla okutulan medreselerde, okullarda ezberlettirilen, şerhleri yapılan onlarca, yüzlerce şerhi olan iki kitabı var. Biri Enneşru fi qiraatil haşr On kiraatı incelediği Enneşr kitabı bir de Mukaddime İbnül Cezeri diye meşhur olan Tecvid ee, bu kitabın mukaddimesi zaten. Bu diğer kitabın mukaddimesi bu ama ayrı bir şekilde ele alınıyor. Bu daha çok Tecvid Tecvidle ilgili olan bir şey, Tecvidle ilgili olan bir kitap. İbnü'l-Cezeri bu alimlerin yapmış olduğu bu taksimatların dışında başka bir taksimat getirmiş. Demiş ki İbnü'l-Cezeri üç tane sıfatı kendinde toplayan herhangi bir okuyuş biçimi sahih olan bir kıraattır. Hem onunla Kur'an okunabilir hem de onun üzerine hüküm bina edilebilir. Bu 14 kıraatten hangisi bu üç sıfatı kendinde bulunduruyorsa o bizim için Geçerlidir demiş nedir peki bu üç tane şartı bir demiş ki bize nakledilen bu kıraatin senedi sahih olacak yani senedinde zayıf olan bir ravi bulunmayacak sahih yollardan biriyle bize ulaşmış olacak iki bu okuyuş biçimi Arapça dil kurallarından bir tanesine uygunluk harcayacak. Üç, Osman radiyallahu anh'ın mushafındaki mushafına uygun olacak. Diyelim ki bu üç tane sıfatı bir okuyuş biçimi kendisinde bulundurdu. Bu üç tane sıfatı kendinde bulundurdu. İster ilk yedinin kıraatinden olsun, ister üçün kıraatinden olsun, ister dördün kıraatinden olsun. Yani on dört tane vardı ya, mütevâtir ahad şaz dediğimiz. İbnül Cezeri'ye göre bu Kur'an'dır, kıraattır. Ve buna Müslümanın buna ittiba etmesi gerekir. Niye? Peki böyle bir şey yapmış. Çünkü İbnül Cezeri diyor ki bu çok genellemeci bir ayrım. Yani bu ulemanın yaptığı ayrım çok genellemeci bir ayrım. Bazen diyor mesela Khalef'ın kıraati o okuyuş biçimi hem tevatür bulmuş, hem senedi sahih, hem Arapçaya uygun ama sırf o ilk yediğin içerisine dahil değil diye reddedilmiş ee, diyor. E şimdi diyor Osman radıyallahu anh'ın yazdırdığı mushaflar, zaten mütevâtir yollarla bize gelmiş. Eğer senedi sağlamsa, Arapçaya uygunsa, Osman radıyallahu anh'ın mushafına da uygunsa, velev Kisay'ın o kıraati olmasın, velev İbn Kesir'in kıraati olmasın, İbn Amir'in kıraati olmasın diyor. i̇bnül Cezeri'den sonraki alimlerin çoğu da bunu kabul ediyorlar. Yani bu i̇bnül Cezeri'nin yapmış olduğu taksimatı kabul ediyorlar. Bu üç tane sıfatı kendinde bulundurursa diyorlar. Bu nedir? Bu e, sağlam bir kıraattir. Bunun üzerine e, hüküm bina edilebilir diyorlar. Bu Osman mushafına muvaffakat edecek dediğim şey ne? Şu. Şimdi biliyorsunuz Ebubekir radıyallahu radiyallahu anh Kur'an-ı Kerim'i topladı. Osman radıyallahu anh ne yaptı? Kur'an-ı Kerim'i çoğalttı. Nasıl oldu bu? İmam Bukhari'nin bize naklettiğine göre Huzeyfe İbnül i Yaman, Şam bölgesinde savaş için gittiğinde insanların Kur'an-ı Kerim okurken çok farklı şekillerde Kur'an-ı Kerim okuduklarını görüyor. Şimdi eskiden hareke yoktu biliyorsunuz. Hareket olmayı da mesela B'nin noktası yok. Bir tane bizdeki yayık U gibi düşünün. T de olabilir, B de olabilir, S de olabilir. Yani herkes kendi lehçesine göre ne anlıyorsa ona göre okuyor. Huzeyfe radiyallahu döndüğünde Osman radiyallahu anh'ı alıyor. Diyor ki Yahudi ve Hristiyanların kitaplarında ihtilaf ettikleri gibi bu ümmetin de kitapta ihtilaf etmeden önce bu durumu hallet. Bu duruma yetiş diyor. Ne yapalım diyorlar? Hafsa annemizin yanındaki Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yazdırdığı Kur'an'ı istiyor Osman radıyallahu anh. Onu Zeyd ibni Sabit'in başında olduğu bir komiteyle, bir komisyonla onu çoğaltıyorlar, nesk ediyorlar. Nesh ettikten sonra, mesela 8-9 tane nuska olduktan sonra Osman radıyallahu bir tanesini Mekke'ye, birini Medine'de Mushaful İmam dedikleri yanında tutuyor. Bir tanesini Bahreyn'e, bir tanesini Yemen'e, bir tanesini Mısır'a, bir tanesini Şam'a, bir tanesini Irak'a bu mushafları gönderiyor. Sonra oradaki valilere emrediyor. Bütün ellerinizde bulunan Kur'anları toplan yakın diyor. Yani insanların kendi yazdıkları. Mesela adam namazda dinlemiş Fecr suresini ezberlemiş, eve gitmiş şeye dökmüş. E, kaleme dökmüş. Harf kelime hatası olabilir, harf hatası olabilir. Bu Kur'anları sahabenin hepsinin onayını alan bu mushafları şey gönderiyorlar. E, bellelere e, gönderiyorlar. Buna ne Bu musaflara ne deniyor? mushaf Osmani deniyor. Resm-i Buna muvafakat bu kelime bu eda ediliş biçimiyle e, olacak. Peki sahabe o zaman ne yapıyor? Allah Resulü'nün okuduğu bütün kıraatleri kaydediyorlar çünkü. Yani hepsini o mushafların içerisine e, kayıt altına alıyorlar. E, şey bu. Dediğim gibi İbnü'l-Cezeri'den sonra gelen alimlerin birçoğu muhakkik olanlar İbnü'l-Cezeri'nin bu taksimatını Kabul etmişler. Çünkü demişler Osman Mushafına uyuyorsa zaten mütevatirdir. Osman Mushafına muvafakat ediyorsa zaten e, mütevatirdir demişler. Örnek de verelim. Bu üç tane şartla e, alakalı olaraktan. Mesela üç şartı toplayan kiraatlerden birkaç tane örnek okuyayım size. Mesela biraz önce Fatiha'dan vermiş olduğum örnek. Mäliki Yevmiddin, Meliki Yevmiddin. Üç tane şartı da toplamış. Hem senedi sahih hem Arapçaya uygun. Yani Arapçayla bir e, şey yok, sorunu e, yok. Hem de Osman Radiyallahu anı mushaflarında hem Melik diye yazıyor hem de Melik Melik diye yazıyor. Mesela şey ayeti Yunus suresindeki "Vekalutahazallahu veladan." "Vekal utahazallahu veladan." Böyle de var. "Kalutahazallahu veladan" şeklinde de var. Yani başında vav olan ve başında vav olmayan Şekilde, iki çeşitte de var. İkisi de, üç şartı da kendinde toplayan kıraatlerden. Yani istiyorsa bir kişi وَقَالُوا تَخَذَ Allahu وَلَدَنْ diye de okuyabilir. İstiyorsa قَالُوا تَخَذَ Allahu وَلَدَنْ diye de okuyabilir. Mesela, örnek olarak şeyi verelim. Bütün şartları toplamış ama senedi sahih değil. Yani diğer iki şart tamam. Ama şey sahih değil. Senedi bize geliş yolları sahih değil. Ne gibi mesela? Ee, bu Yunus suresinde yine Allah azze ve celle'nin Firavuna dediği "Felle yevmenunecike bi bedenike li tekuna limen ayet." Mesela bu ayeti şöyle okuyanlar da var. "Felle yevme nunahike bi bedenike li tekuna ayet." Mana sahih Arapçaya uygun yani her yönden e, şeye uygun ama senedinde problem. E, senedinde problem var. Senedinde zayıf olan bir ravi var. Onun için mesela bu bu okunmaz. Yine ee, bize geliş yoluyla mesela Hamza'nın kıraati var. Ee, yedi tane imamdan bir tanesi. Lakin e, şöyle okumuş. Esmâ'ihim ve ula'ike İki lafız. Esmâ'yihim ye ile okumuş. Ula'yike ye ile okumuş. Hemzeleri ye'ye ye çevirmiş. Mesela i̇bn Cezeri bunu örnek veriyor. Bu Hamza'nın kıraati de olsa Arapçada böyle bir okuyuş tarzı yok çünkü diyor. Yani Arapça da Araplar ulaikeyi ulaike diye işte esmaihimi esmaihim diye Arapların okuması yok. Yine mesela Nahnu ebnâullahi ve ahibbâuhu Mesela Hamza'nın bir kiraatinde Nahnu ebnâullahi ve ahibbâuhu Vav ile, halis vav ile okuyor mesela. Araplarda böyle bir şey bilinmediği için senedi sahih de olsa e, misal böyle bir kıraat ile Kur'an-ı Kerim'in okunmayacağını söylüyor. Bu da İbn cezerinin taksimatına zikredebileceğimiz birer tane örnek diyebiliriz. Peki bizim kitabımız bu taksimatlardan hangisini tercih ediyor? İlk söylediğimizi tercih ediyor. Ahad şey mütevâtir, iki mütevatir mütevâtir kabul ediyor. İkinci üçü ahad kabul ediyor. Sonuncuyu da şey kabul ediyor. Son dördü de şaz ülümül yani Kur'ancıların genel geneli niye böyle yapıyor çünkü nukaya kitabında e, yani bu kitabın asıl metni olan nukaya kitabında İmam suyuti'nin bu şekilde bir tertip yaptığından dolayı o da böyle yapıyor lakin çok ilginç bir şey söyleyeyim size e, itkan itkana bakarsanız şöyle bir şey göreceksiniz e, suyuti itkanda bu görüşü İmam Bulkuni'ye nispet ediyor ve bunun zayıf bir görüş olduğunu söylüyor. Sonra i̇bn Cezer'in Cezeri'nin görüşünü, görüşünü aktarıyor. Daha önce de söylemiştim. Demiştim ki İmam Suiti'nin kitaplarında genel itibariyle şey vardır, tertip vardır, cem vardır ama tahkik yoktur. Yani hani aynı dalda yazdığı üç kitap birbirinden tamamen farklı görüşler görüşler tercih bulunabilir. Zaten eleştirildiği konulardan bir tanesi de onun bu konuda çok ciddi eleştiriler ciddi eleştiriler almış. Daha daha ağır şeyler söyleyenler de olmuş. Biliyorsunuz ondan İmam Sakavi birbirlerinin düşmanıydılar. Aynı dönemde yaşıyorlardı. Birbirlerini hiç sevmiyorlardı. Sakavi Hafız İbni Hacer'in öğrencilerinden hadis ilimlerinde çok meşhur. Birbirlerini çok ağır ithamlarla e, töhmet altında bırakmışlar. Tabii ki çok mühim olmadığı için bizi ilgilendiren meseleler değil ama bu İmam Suyti'nin kitaplarında çokça karşılaştığımız şeylerden bir tanesi. Yani bir kitapta tercih ettiğini, öbür kitapta zayıf bir görüş olup başkasına nisbet ede edebiliyor. Evet. Ama kitabın en sonunda 51 ve 52. beyitlerde yazar İmam Suyuti'nin söylediklerini bitirdikten sonra Şeyde olmayan bir metin ekleyecek buraya. O da Mülcezeri'nin görüşü olmuş olacak ama söylemeyecek yani. Niye bunu yazdığını söylemeyecek. Onu da okumuş olacağız inşallah. Şimdi giriş olarak söyleyeceğimiz başka bir şey kaldı mı? Yok. Şimdi okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kaçıncı beyte geldik şimdi? 46 değil mi? 46 evet. وَالسَّبْعَةُ الْقُرَّاءُ مَا قَدْ نَقَلُوا فَمُتَوَاتِرٌ وَلَيْسَ ve seb'atül qurra ma kad nakalu fe mutawatirun ve lesa yu'melu ve seb'atül yedi tane qari ilk başta isimlerini saydığımız 7 tane qari ma kad nakalu onların naklettikleri fe mutawatirun mutawatirdir Valeye se yuğmelo amel edilmez. Bu ikinci beleteki, bir gayrihi bu buraya aitine, bir gireği yani onun dışındakilerle amel edilmez diyor. Bir gireği, fil hukmi ma lam yijri, mjerat tefasiri, ve illa fadri. Bir gireği, fil hükmü ma lam yijri, mjerat tefasiri, ve illa fadri. Bir gireği, yani bu yedi tanenin dışında kalanlarla. Amel edilmez. Fil hükmü, hüküm konusunda. Yani fıkhi bir istinbat yapılacağında, ahkam meselelerine taalluk ettiğinde, bu yedi tane imamın kıraatinin dışındaki kiraatlerle delil alınmaz. Ma lem yecri mecra tefasiri. Tefsir babından olmadığı müddetçe. O zaman, Yedi tane kıraatin dışında kalanları ne yapıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Bir tefsir sadedinde olanlar, iki tefsir sadedinde olmayanlar. Tefsir sadedinde olanlarla amel ediyoruz. Niye? Çünkü sahabe mesela e, geçen dersimizde gördüğümüz salatı, e, Hafizu ala عَلَى الصَّلَوَاتِ salatil الْوُسْتَ Değil mi? Namazlarınızı muhafaza edin. Orta namaz da muhafaza edin. E, kiraatte ne vardı? Ne vardı? Ayşe annemizin kıratinde Hafsa annemizin kıratinde salat hafizu ala salavati ve salati'l ustu salati'l asri vardı. Şimdi bu tefsir yerine geçiyor. Öyle değil mi? Yani o bir önceki lafızın ne anlama geldiğini ifade ediyor. Diyor ki: "Ve leysa yu'melu bi gayrihi bu yedisinin dışında hiçbir şekilde amel edilmez." Ha. "Fil hukmi" hükümde "malam yecri meca tafasili" tefsir babından olmadığı müddetçe. Tefsir babından olursa o zaman ne yapılabilir? amel edilebilir. Ama tefsir babında değilse o zaman ve illa fedri. Eğer tefsir babında değilse bil ki. kavleyni iki tane görüş vardır bu konuda. Yani bazıları amel edilir demişler. Bazıları amel edilmez demişler. kavleyni in aradehu'l marfuu qaddimhu. Zal qawlu قَوْلَيْنِ Buraya virgül koyun bu üsbeyt'a ait çünkü. اِنْ عَارَدَهُ الْمَرْفُوعُ قَدِّمْهُ ذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمَسْمُعُ Bu yeni bir hüküm söylüyor şimdi. Bir önceki hüküm anlaşıldı mı metinde? Anlamayan var mı bir önceki hükmü metinde? Yok. اِنْ عَارَدَهُ الْمَرْفُوعُ Şayet bu mütevatir olmayan kiraat ile merfu olan bir hadis çakışırsa yani zahirleri birbirine zıt olursa. Bir tarafta Allah Resulü'nden gelen merfu bir hadis var. Bir tarafta da bize gelen mütevatir olmayan bir kıraat var. İkisi yan yana geldi ve ikisini hükümleri birbirine çakışırsa hu. Merfu olan rivayeti, merfu olan hadisi mütevatir olmayan kıraate önüne al. Ona tercih et. ذَلْقَوْلُهُ وَالْمَسْمُعُ Bu söz işitilen, alimler tarafından kabul görmüş olan, işitilmeye şayan olan görüştür dedi evet şimdi o zaman bunlar ne yaptılar bunlar e, mütevatir olanlar ile mütevatir olmayanları kıraatte birbirinden ayırdılar dediler ki mütevatir olan kıraatlerle amel edilebilir onlardan hüküm istinbat edilebilir hüküm çıkarılabilir mütevatir olanlarla Mütevatir olmayanlara gelince dediler, bunlara bakarız. Eğer bunlar tefsir görevi görüyorsa bir lafzın açıklaması gibi tefsir görevi görüyorsa biz ne yaparız? Bunları alırız. Deriz ki çünkü sahabenin Kur'an tefsiri Allah Resulü'nden işittikleri için sonradan gelenlerin Kur'an tefsirine mukaddemdir diye ve birçoğu da zaten merfu hükmündedir. Yani kıraat babından olanların birçoğu mütevatir olmasa bile, ahad olsa bile merfu hükmündedir. Mesela sahabe bize dese ki ben Allah Resulü'nün bu kelimeyi böyle açıkladığını duydum dese misal. Velev mütevâtir mütevatir olmasın. Biz bununla amel etmiyor muyuz? Ediyoruz. Hakeza kıraat olarak bize ulaştığında ve mütevatir olmadığında da yine aynı şekilde bununla ne yapabiliyoruz? Amel edebiliyoruz tefsirse. Peki tefsir değilse yani hüküm şey yapıyorsa, hüküm ifade ediyorsa bununla amel edebilir miyiz mütevatir olmayan ama senedi sayh. Ama mütevatir değil. Diyor ki bu konuda iki tane görüş var. Bazı alimler demişler ki bununla amel edilir. Bazı alimler demişler ki bununla amel edilmez Mütevatir olmadığı zaman. Mesela ne gibi i̇şte oruç kefareti ile alakalı Abdullah bin Mesud'dan gelen bir kıraat var. İşte Allah Azze ve Celle yeminini bozanların kefaretini anlatırken Maide suresine: "Fakifaretu hu ittah mu aşrati masakine min aüsati matu tu'imuna ahlîkum, aukisvatu hum, auk tahriru lem Fıciamu səlasə ayıamin bitti, Cumhur'un kıraatında İbn Mesud ne diyor? Fıciamu səlasə ayıamin mütabiâatin peş peşe olan üç tane şey diyor ee, oruç tutacak. Şimdi e, bu mütevatir bir kıraat değil İbn Mesud'dan gelen, bu tefsir de değil. Yani yani üçün üçü de bize tefsir etmiyor orucu da bize de Bu baya baya bir hüküm hüküm getirmiş. Yani üç gün peş peşe mi bir oruç tutulacak? Yoksa adam üç günlük o kefaret orucunu birini senenin başında, birinin ortasında, birini sonunda mı tutmak istedi? Alimlerden Abdullah İbni Mes'ud'un kiraati mütevatir olmasa da ahattır ve bunlarla hükümde amel edilir diyenler, üç gün orucun peş peşe olmasın şart koşmuşlar. Hanefilerle Hanbeliler gibi mesela. Lakin hayır, mütevatir olmayanlarla amel edilmez, amel edilmemelidir diyenler, bu İbni Mes'ud'un görüşüdür demişler. Bu mütevatir olarak bize ulaşmadığından dolayı biz bununla amel etmeyiz. Üç gün dağınık bir şekilde de insan oruç tutsa olur demişler. O zaman şimdi ne oldu? Mütevatir olanlar, mütevatir olmayıp senedi sahip olanlar ikiye ayırdık. Mütevatir olanla amel edilir dedik. Mütevatir olmayıp senedi sahip olanları da iki kısma ayırdık. Tefsir mecrasında olanlarla amel edilir dedik. Çünkü bu Allah Resulü'nün tefsiri gibidir. Tefsir mecrasında olmayıp da hüküm üzerine bina edilenlere gelince alimler iki kısma ayrılmış dedik edilebilir. Sonuçta ah hadis gibidir demişler. Amel edilebilir. İbn Mesud örneğini verdiğimiz gibi bir grup alim de demişler ki amel edilmez e, demişler. Ama racih olan e, bunlarla amel edilebileceğidir. Çünkü bunlar sahabenin Allah Resulü'nden duymuş oldukları bir açıklamayı, bir izahı Kur'an-ı Kerimle beraber bize aktarmaları babındandır. Senedi sahih ise bunu merfu Kur'an olarak kabul etmeyiz ama merfu bir hadis olaraktan kabul ederiz. Senedi sahihse bununla amel edilebilir. Tabi senedi sahih ise özellikle. Bir başka hüküm daha söyledi burada. Diyelim ki bu tarz e, bir rivayet ile mesela örnek olarak söyleyelim. Yani böyle bir şey yok. Faraza babından söylüyorum. Allah Resulünden biri bize dedi ki Allah Resulü yemin kefareti tutu. Üç günlük orucun birini Şaban'da tuttu, birini Recep'te tuttu, birini başka yerde tuttu. Misal. Ne anladık biz buradan? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kefaret yeminini. Bu misala böyle bir şey yok yani onun altını çizeyim de Allah Resulü'ne yalan nispet etmiş olmayalım. Bu sadece bir misal. Biz buradan anladık ki demek ki bu oruç parça parça tutulabilir. Öbür tarafta da Abdullah Mesud'un kıraati var. Üç gün peş peşe olmalı diyor. Mütevatir değil. Ahad bir kıraat ama senedi sahih. Bu ikisi yan yana gelirse diyor e, müellif. Diyelim ki çakıştılar. Ben misalini bulamadım da bunun. Yani baktım size bir misal bulayım vereyim diye. Vardır belki de ben bulamadım. E, bu durumda diyor merfu rivayeti kıraat olan rivayete tercih e, tercih edersin. diyor. Niye? Çünkü kıraat olanın sahabenin ihtiyadı olma ihtimali var. Kıraat olanın sahabenin iştihadı olma ihtimali de var. Aynı zamanda. Lakin merfu olan Allah Resulü'nden bize nakledilmiş. Öyleyse merfu'u rivayeti sahabenin kiraatı olan rivayete ne yaparız? Takdim ederiz. İn aradahu merfu'u qaddimhu ze'l-qavlu ve'l-mesmu'u dedi. Ve ikinci bu üç bu üç kısımdan ikincisi önce okuyalım estağfurullah وَالثَّانِ الْأَحَادُ كَالثَلَاثَ تَتْبَعُهَا قِرَاءَةُ الصَّحَابَ وَالثَّانِ الْأَحَادُ كَالثَلَاثَ تَتْبَعُهَا قِرَاءَةُ الصَّحَابَ وَالثَّانِ bu ikincisi ahad olan haberlerdir Ahadu كَالثَلَاثَ üç imamın okuyuşunda olduğu gibi yani khalaf-yakub o üç tane saydığımız sekiz, dokuz ve on numarada olduğu gibi ve ikinci ahadu kethlase. buna tabi olur. Çıraatu Sahabe. Sahabeden bize varit olan ve senedi sahih olanlar da e, bu baba dahildir. Yani herhangi bir imam onu rivayet etmese bile, herhangi bir sahabenin bir okuyuşu varsa ve bu okuyuşun da senedi ona sahih ise eğer biz bunu da ne yaparız ahad rivayet gibi kabul ederiz. Ve üçüncü ve üçüncü şadu lâzî lem yâştehir mimma qarahut tabi'una wastutir. Ve üçüncü şaz olan, mimma <ttabi 'una> <tutir> Üçüncüsü şaz olandır. Ellezî o şaz ki lem teştehir. Meşhur olmamıştır. Ya, yaygınlaşmamıştır. Mimma qarahut tabi'una wastutir. Mimma qarahu o huduklarından et tabi'una tabeînlerin <tutir> ve sututir ve satıra Yazılmış olanlar. Yani yazıya geçirilmiş olanlar. Tabiinden birilerinin bir kıraati var diyelim. Meşhur olmamış. Bilinmiyor. Senedinde problem var veya hiç senedi yok. E, bu kıraatin. E, ve bu yazıya geçmişse eğer bu da şazdır. E, diyor. Hepsini nereye bağladı? وَلَيْسَ يُقْرَعُوا بِغَيْرِ الْاَوَّلِينَ 51. Beyt'in birinci bölümü. وَلَيْسَ يُقْرَعُوا بِغَيْرِ الْاوَّلِينَ Birincinin dışındaki hiçbiri namazda kıraat olarak okunamaz. Yani mütevatir olan ilk yedi imamdan bize nakledilenlerin dışındaki hiçbiri namazda kıraat olarak bize okunamaz. Buraya kadar e, şunu söyleyebiliriz. Şimdi ulumul kurancılar kıraatları 14 tane elimizdeki kıraati 3'e böldüler. İlk yedi mütevatir dediler. İkinci üç ahad dediler. Son dört şaz dediler. Dediler ki bu kıraatların üzerine iki tane hüküm bina olunur. Bunlardan biri bunların namazda okunması, bunlardan ikincisi bunlardan hüküm istimbat etmek, hüküm çıkarmak. Kıraat ve istimbat. iki tane hüküm bina edilir. Dediler ki okuma meselesine gelince yedi tane mütevatir olan namazda okunabilir, onun dışındakilerin okunması kesinlikle caiz değildir dediler. Hüküm istinbat etme meselesine gelince dediler. İlk yedi tanesinden zaten hüküm istinbat edilebilir. Bunda hiçbir tartışma yok. Bu yedinin dışında kalıp da senedi sahih olanlara gelince yani üç taneyi kastediyorlar bunların. Eğer tefsirse kabul edilir zaten. Allah Resulü'nün tefsiri tefsiri babından kabul edilir. Tefsir değil de hüküm istinbat etmekse dediler. Bundan ihtilaf ettiler. Bir grup amel edilebilir. Hadis gibi muamele görebilir dedi. Bir grup ise bunlarla amel edilmez dedi racih olan hangisidir dedik senedi sahihse bunlar tefsir babından kabul edilip bunlarla ne yapılabilir? Amel edilebilir. Lakin sonradan gelen muhakkik alimler bu ayrımı kabul etmedikleri için bu söylediklerimizin hiçbirinin onların yanında bir bir geçerliliği yok. Onlar ne yaptılar? Üç şart getirdiler. Senedi sahih olacak velev ki mütevatir olmasa bile hani bizim anladığımız ıslahı anlamda mütevatir olmasa bile. iki Arap lugatındaki vecihlere e, muvaffakat edecek. Üç dediler. Osman Radiyallahu anh'ın mushafına uyacak. Bu zaten zımnen mütevatirliği içinde barındırır dediler. Hani bizim ıslahî anlamdaki mütevâtirle uymasa bile bu zaten zımnen bunu barındırır. Bu üçünü kendinde bulunduruyorsa okunadabilir. Bunlar de istinbat edilebilir dediler. Racih olan da bu. Racih olan da bu zaten. Onunla çakışan ona muaraza eden başka bir delil olmadığı müddetçe eğer bunlar okunadabilir. Bunlardan istinbat da istimbad da yapılabilir dediler. Bu da sonradan gelenlerin yapmış oldukları ayrılma ayrıma göre. Şimdi burada şey bitti. Nukaya kitabı bitti. Yazar buraya bir buçuk beyit ekledi. Bu bir buçuk beyitle İbnül Cezer'in görüşünü bize aktardı. Nedir onlar? Vasshhatul isnadı şartun yenjeli, luhuk şehrette rıjalı dıbti, vifaqulafzıl arabiyye walḫti. Vasshhatul isnadı şartun yenjeli. له كشوهره الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخطه buna aynı şekilde işte İbnü'l-Cezzeri'nin zikrettiği üç tane şart ve sıhhatül İsnadın isnadın sahih olması şartun şarttır yenceli <gülüyor> ap açık olan bir şarttır lehu <gülüyor> onun için yani kıraat için keşuhratir <gülüyor> rijali ve o kiraatın adamlarının zapt konusunda meşhur olmaları gerekir. Yani bize aktardıklarında zapt sahibi. Bu ne demek? Yani o senedin içerisindeki adamlar zapt sahibi. Duyduklarını anlayan, anladıklarını hıfz ve eda ederken de karıştırmadan eda eden insanlardan onları gerekir. Bir de وفاق lafzil عربي Arapça lafza muvafakat edecek. Yani Arap lügatına muvafakat edecek. وَالْخَدِّ Osman radıyallahu anh'ın mushafındaki hatta da muvaffakat edecek. Bu üç tane şartı söyledi. Mesela buna neyi örnek verebiliriz? Bu bu şekil olan kirate, mütavatir olmasa bile. Mesela şey suresinin başı neydi? وَالْلَيْلِ اِذَا يَخْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْعُنْسَى Değil mi? Allah Azze ve Celle neye yemin ediyor? Geceye, gündüze ve erkeği ve dişi yaratan Allah'a yemin ediyor. Abdüllaym mesud burayı nasıl okuyor? Onla Ebudderd'de ve leyli izâ yahşâ ve nâhâri izâ tecelle ve zekere vel unsâ. Yani ve mâ halaka zekere vel unsâ hiç karışıp ve zekere vel unsâ diye okuyor. Bu mütevâtir değil. Ama senedi sahip. Arapçaya uygun fiili hasfedip mef'ulünü getirmek caiz değil mi? O da caiz olan e, bir şey. Ayrıca e, şeye de muvafık. Ondan dolayı mesela bu mütevâtir olmasa bile bu bir kıraat. Bu şartları kendine toplamış. Yine Mesela Kehf suresinde şeyin gerekçelerini hani Hıdır aleyhisselamla Musa aleyhisselam bir yolculuğa çıkıyorlar. Yolda bazı olaylar yaşanıyor Kehf suresinde. işte o üç tane olay vardı. Hızır aleyhisselam şeyi deldi, gemiyi deldi, çocuğu öldürdü bir de duvarı yerine getirdi. Musa aleyhisselam sabredemeyince işin hikmetini ona sonra açıklayınca Bizim e, şu an okuduğumuz Hafs kıraatinde nasıl okuyoruz biz? Emmessefinetu eee ammesefinet vakana devam ediyor diyor. Ondan sonra ne diyor? Vakana verahum melikun yakhuzu kullu safinetin gasbe. Doğru mu? Onların arkasında bir şey vardı. Onların önünde Estağfurullah ve kelimesi hem yani arka hem ön için kullanılıyor. Onların ilerisinde bir melik vardı. İnsanların şeylerini alıyordu. Gemilerine el koyuyordu gasp ediyordu. İbn Abbas nasıl, nasıl okuyor? "Vekane emamahum melikun ve raahum emamahum" diye okuyor. "Vekane emamahum melikun yaahuzu kulla safinetin salihate gasbe." Aslında ayetin manası ayetin içerisine girmiş o. "Safine"nin yanına salihayı koyuyor. Eee, "fa emmel gulamu fa diyor ayet kelimede. İbn Abbas nasıl, nasıl okuyor? "Fa emmel gulamu kafiran" diyor. Yani doğru ayetin genelinden bizim anladığımız çocuk büyüse kafir olacak ve anne babaya zulmedecek. i̇bn Abbas direk fe emmel gulamu fe diye okuyor. O değil sonra anne babası onun mümindi diye okumuş oluyor. Bu senedi sahih, Arapçaya uygun, Mus'haf'a da uygun. Bu ne yapılabilir? Bu kıraat okunabilir. Yani İbnül Cezeri'nin vermiş olduğu örneğe göre bunlar bu sıfatları kendinde bulunduruyorlar. Ama senetleri ahad tabi. Senetleri ahad bunların. Evet. Buraya kadar benim anlatamadığım veya sizlerin sormak istediği bir şey var mı abiler? Buyur abi. Tabii tabi hepsi var zaten şu anda. Hatta belki biliyorsunuz bir İngiltere'de olması lazım. Bir tane mushaf buldular. Karbon testi yapıyorlar. Bu karbon testiyle kağıtların ee, ne kadar eskiye ait olduğunu e, öğrenebiliyoruz. Osman radıyallahu anh dönemindeki el yazısıyla mushaf. Mushaf var şu anda. Yani o dönemde yazıldığına dair Osman radıyallahu anh'ın döneminde. Hani sonra mushaflar çoğaltılmış. E, yayınlamış. Ondan sonra veyahut da dağıtmış. Bir tane bulunan eski, çok eski bir nuska e, da hatta daha teşkil falan bile yokken üzerinde. Birçok böyle hani harekeler ve ellerde üzerine yazılmadan. Şu an elimizde bulunan mushafla hemen hemen aynı. Yani kıraat farklılıkları dışında bazı kıraatlar hiçbir şey yok. Hiçbir değişiklik hiçbir değişiklik yok. Allah'a hamd olsun. Şu an bir müzede müzenin ismini unuttum ama bir müzede muhafaza muhafaza ediliyor. Çok <gülüyor> bu... Cezirenin şartlarından bir tanesi Osmanlıca'nın Mustafa'na uygun olması hmm. diye söyledik. Şimdi mesela işte Fatiha suresinde Melikiyevimittin, Melikiyevimittin tamam. diye iki şey var. Şimdi mesela bunların ikisi de o Mustafa nasıl yazılmış? Osmanlıca'nın Mustafa'nın sadece... Farklı Mustafa'lara yazılmış. Yani mesela Yemen'e giden de diyelim ki Meliki var. Mısır'a giden de Meliki, Meliki şeklinde var. Tamam. Öyle. Bir de hocam bu... Bir bu de tabii şu var. Mesela şimdi Osman radiyallahu anh'ın mesela sen Meliki yaz, Melik diye yaz. Ben onu yine Meliki diye okuyabilirim. Yani oraya o şeyi koymadan da bir tane e, elif koymadan da ben onu öyle okuyabilirim. Bir de bunun mesela dedik ya bak yazılması ve edası. Şimdi bu Kufe'ye gitti bu Kur'an-ı Kerim. Osman <gülüyor> radıyallahu anh'ın Kur'an'ı. Kufe'de kim var? Abdullah ibni Mesud var. Sonra Ali radıyallahu anh var. Şimdi bu Kur'an'ı ben namazdayken diyelim ki adam Kur'an-ı Kerim okuyor. Baktı ki Ali radıyallahu diyor ki Meliki yevmi din. Adam onu gene Meliki diye okuyacak. Yani o yazılıştan kaynaklı şeyler için söylüyorum. Bir de bu işin edası var. Yani böyle yazılsa bile zaten Osman radıyallahu anh'ın veya Huzeyfe'nin korkusu sahabenin okuyuş biçimlerinde değil. Yani sahabe çünkü hepsi peygamberimizin ağzından dinlemişler ve bu konuda çok hassaslar. İki, sahabe herhangi bir lafzın Kur'an-ı Kerim'i ihlal edeceğini zaten bilir. Yani o fıkı almış. Problem acem olanların, sonradan İslam'a gidenlerin okuyuşları. Yoksa mesela Allah Resulü döneminde Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis var. İnşallah bir sonraki dersimizde bu konuyu anlatacağım. Başka bir konu bağlamında. Furkan suresini mesela Ömer radıyallahu direkt peygamberimizin ağzından göremiş. Bir gün bir tane sahabe Furkan suresini namazda okurken Ömer radıyallahu diyor ki ben namazı zor bitirdim yani. yani. Onun boğazına sarılmamak için. Çünkü yanlış okuyordu diyor peygamberin bana öğrettiğini. Bak bu ama sahabenin hassasiyetini gösterir. Yani ben Allah Resulünden duyduğum gibi okumuyor. Namazı bitirince diyor gittim onun şeyini bürdesini topladım boğazına. Boğazını sıktım dedim ki sen ne biçim Kur'an okuyorsun? O da dedi ki ben Allah Resulünden böyle böyle işittim. Aldım onu aynı öyle boğazından sıka sıka Allah Resulü'nün yanına getirdim. Allah Rasulü dedi ki işte okusun. Okudu. Ondan sonra bana dedi sen de oku ya Ömer. Ben de Allah Resulü'nden duyduğum gibi okudum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kilakum muhsinun. Her ikiniz de güzel okudunuz. Kur'an şüphesiz ki 7 harf üzerine indirildi. Yani o dönemde Arapların kullanmış olduğu bütün lehçeleri barındıracak şekilde indirildi. Sahabe bunları biliyor. Bu konuda ciddi de bir hassasiyetleri de var aynı zamanda. Allah Resulü'nden de bunu işitmişler, e, bunu biliyorlar. Bu anlamda bir şey yok, bu anlamda bir sorun yok. Ama Acem ne Arap lügatını biliyor, ne İslam'ın özünü biliyor. Daha kötü bir şey, Müslüman olup olmadığı belli değil. Yani İranlılar gibi e, zahiren Müslüman görünüp de 1400 senedir İslam'ın altını oyanlar veya işte bu Buhara Türkistan taraflarından işte hala o eski Budist veya Hint dinlerini kendilerinde barındıran ama işte mecburiyetten İslam'ı İslam'ı kabul eden alttan alta İslam'ın altını oyanlar. Mesela böyle insanların hem zaten bilmiyor hem de niyetinde de problem var aynı zamanda. Sahabenin koktuğu bu. Yoksa sahabenin kendi arasındaki yapmış olduğu okuyuşlar. Bunlar zaten Allah Resulü'nden aldıkları için bunda bir problem yok. Bir de bu e, üç şart içerisinde Arap diline uygun olması e, hmm. şartıyla ilgili. E, şimdi mesela yanlış hatırlamıyorsam bu dil bilgisi derslerinde görmüştük işte yani Arap diliyle ilgili aslında bizim için ölçü Allah, Allah Azze ve Celle'nin tamam. yani Çünkü o kuralları değiştirebilir, yeni bir kural koyabilir e, bununla alakalı. Bizim için Arapların okuyuş değil, o önemlidir diye. Mesela kıza, kıraatta bize geldi, Arapların okuyuşta böyle bir şey yok. E, hani bunu şart olarak nasıl şey Okunan yapacağız? Okunan kıraatların hiçbirinde böyle bir şey yok. Şimdi biz onu niye söyledik? Onu şunun için söyledik. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ya وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُقِيمِينَ salete diyor öncesinde merfu geçiyor yani e, hangi ayet keime Ayetin tam başına atlayıyorum Hac suresinde olması hat suresinde olması lazım yani. Ayet-i başına unutma. Yani şöyle olması lazım. Vel mukîmûne salâtu ol. Çünkü yani merfuun üzerine atfedilmiş ama mansup olaraktan, mansup olaraktan okumuş. Gerisi merfu kesin mansup okumuş. Mesela bunu şey diye bazı işte müsteşikler özellikle Kur'an-ı Kerim korunmamıştır diyorlar. Çünkü herhangi bir dil kursuna giden adamın bile çok basit bileceği Arapçaya aykırı bazı şeyler var. Şimdi bu zaten biz burada bunu şu açıdan söyledik. Yani bu dilin sahibi Allah'tır. Dilin kuralları sonradan beşerin oluşturduğu, oluşturduğu bir şeydir. Allah Azze ve Celle dilerse bunu bu şekilde de yapabilir. Bu bir cevap. Lakin Kur'an-ı Kerim'de hiç bunun cevabı verilemeyecek e, bir hiçbir şey yok. Ya yani mesela el-muqim'in salat'a Arapçadan medh diye bir şey var. Yani veya ota yani, bir şey açıklama diye bir şey. Ağni el-muqim'in salat'a diyebilirsin. bilirsin veya amdhu el-muqim'in salat'a Yani o saydığın vasıflar içerisinde. Bir tanesini özellikle öne çıkarmak istiyorsan, nasıl dikkat çekeceksin buna? Mesela ben istiyorum ki, Allah yolunda cihad edenler, zekatı verenler, orucu tutanlar, birden namaz kılanlar var. namaz kılanlar var. Senin dikkatini çekerim, burada bir farklılık var. Ya da onların merfu okumuşsan, bunu mansup yaparım. Sen anlarsın ki burada bir tane özel emdehu, yani ayrı bir takdir edilmiş olan bir tane fiil var. Bu cahiliye şiirlerinde çokça mevcut olan, Arap lügatına da uygun olan bir şey. Lakin biz şunun için söylüyoruz bunu, bu söylediğimiz Yani velev ki bu olmasaydı bile, hani Arap lügatı Kur'an'a uymak zorundadır. Kur'an Arap lügatına uymak zorunda değil. Çünkü Kur'an'ın da sahibi, dilin de sahibi Allah'tır. Ama bu şekil olan hiçbir şey yok Kur'an'ı Kerim'de. Yani e, dil yönünden izah edilmeyecek hiçbir şey yok. Sorun nereden kaynaklanıyor? Onu söyleyeyim. Şimdi Arap lügatının mesela merhaleleri var. Şimdi siz diyelim ki şu ana kadar Mesela e, Nahiv yönünden sadece söylüyorum. Üç tane kitap okudunuz. Doğru mu? Tuhfet Hüseniye okudunuz. Katul de okudunuz. Bir de Kavaidül Erab okudunuz İbni Şam'ın. Üç tane kitap. Bir de ayrıca Arap dersi aldık. Yani onu da dört sayalım. Hani dört tane ayrı Nahiv ile ilgili kitap görmüş olduk. Şimdi Tuhfet de insan e, kitap okuduğunuzda ne derler? Gelse Hamza gelse veya işte Sibebehi falan olsa. E, sen öyle diyorsun ama... Şu da var yani derim ona diyor insan. Katrune dahi okuyunca adam bakıyor ki yav tuhfetü's-seniye sadece bize bazı tarifleri vermiş, bir de örnek vermiş. Başka da hiçbir şey hiçbir şey vermemiş. Kavaydu'l-irabu insan okudu, okudu o zaman. Oradan ma iki tane oldu altı tane mesele. Örnek veriyorum ha. Yani aslında ben Kavaydur'l-irap'ta nahvin bazı meselelerini anlamışım ha. Elfiye gibi bir kitap, çafiye gibi bir kitap okudun zaman veya Muğnil Lebib gibi ربن, bir de Muğnil Lebibi var hani bir, bir genişletilmiş hali çok daha farklı bir şey olacak. Müsteşrikler Arapçayı birinci seviyede biliyorlar. Sorun buradan kaynaklanıyor. Yani acem olan insanlar Arapçayı öğrenirken böyle bir medresede disk kırıp veya işte bu dili İslam dili olaraktan öğrenmek için uğraşmamışlar. Mısır'a gitmiş bir dil kursuna yazılmış 6 ay 8 ay şey öğrenmiş, dil öğrenmiş işte Libya'ya gitmiş, orada bir sene kalmış, bir buçuk sene kalmış dil dil öğrenmiş. Öğrendiği o dil ile e, adam şey yapmaya çalışıyor. Kur'an-ı işte, mesela işte 8. müstevada öğrenmiş ki, merfu, merfu'a atfedersen onun da merfu olması lazım. Câ'e zeydun ve amrun olması lazım. Kur'an-ı Kerim'i açıp bakınca, bunu görmeyince, işte diyor ki şey, yani Kur'an-ı Kerim buna, e buna aykırıdır diye. Bu müsteşriklerin Kur'an'ı en fazla eleştirdikleri konulardan biri bu zaten. Birinci müsteva Dil bilgisi e, dil bilgileriyle e, tarihte yani Arap dili üzerinde e, yazılığa dökülmüş en anlamlı ve en derin e, kitabı eleştiriyorlar. Tabi e, dediğim gibi Allah'a hamdolsun Kur'an-ı Kerim'de olup da e, eleştiriye uğramış ama Arap lugatı cihetinden veci olmayan yani hiçbir lafız yok Allah'a hamdolsun. Evet. Hamadı'nın Tefsir Tefsir bu mesela onun tefsiri kıraatleri anlatır. E, dil ağırlıklıdır. E, muhit. İmam Taberi tefsirinde kıraatlere yer veriyor. Yani çok böyle detaylı olmasa da ama o kendi döneminde kendisine ulaşmış olan kiraatleri mutlaka kitabın içerisinde e, zikrediyor. Bu kiraat var e, diyor. Şankiyeti edva beyan bu konuda zaten şeyde bu ilim özellikle okutulduğu için e, bu ilim artık şeye döndü çünkü önceden bazı ilimler her ilim talebesinin okuması gereken ilimlerdendi. Sıra kitabı deniyordu bunlara. Mesela işte Arus ama şu anda hiçbir yerde hemen hemen Arus okutulmuyor. Sadece daha sonra dil konusunda tehasus yapanları okudu. Şimdi kıraat da müstakil bir ilim haline geldi. Ama eskiden öyle değildi. En azından mesela neşr, fi kiraatil aşr, el cezeriye bunu okuturuyorlardı medreselerde öğrencilere. Moritanya'da hala o sistem olduğu için Moritanyalılardan tefsir yapanlar kıraat üzerine yoğunlaşıyorlar. Çünkü şeyi iyi biliyorlar. Kıraat ilmini iyi biliyorlar. Moritanyalılar aynı şeyde de öyleler. Yani bu edebi bir şiir mesela önlerine geldiğinde... Zannedersin ki adamın Anadolu edebiyat. Oysa zaten okuduğu medresede bu bir yan ilim olaraktan okutulduğu için ona dair şey var adamın. Ona dair çerçeveli, geniş çerçeveli bir bilgisi var. beyanda da var. Aynı zamanda kiraatla ilgili bilgiler. Bunlara müracaat edilebilir ama yani o kıraatla alakalı kısımlarla ilgili zaten kitaplar var. Mesela enneşru fi ile aşır gibi. Zaten hemen hemen her ayette ne tür kıraatler olmuş, nasıl okunmuş, nasıl yazılmış hepsini zaten orada bize veriyorlar. ile alakalı bir şey soracaktım evet. mı? Yanlış mı dapt edilmişti yani? 49. Vesaniyû yazıyor bende de. Vesaniyû mi? Vesaniyû Sayalım. Yo, saniyû da olur. Doğru. Şeye uyuyor çünkü. Vesaniyûl ahadüke selâse tetbe'ûhâ. Uyuyor. قراءة الصحابة شيء دولر والثاني الأحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين